Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size zarar vermek istemişti de, Allah onların size zarar vermesini önlemişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının, müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Bu nimetin Resul-i Ekrem'e putperestlerin vermek istediği zarardan, Allah Teala'nın onu koruması olduğu söylenmekte ve bununla ilgili hadisler rivayet edilmektedir. Bu hadislerin en güvenilir olanı şudur. Resul Ekrem bir gazve dönüşünde bir vadide mola verdi. Askerler ağaçlar altında gölgelenmek üzere çevreye dağıldılar. Resul Ekrem de bir ağacın altında ihtiraate çekildi. Kılıcını da Ağacı astı. Peygamber efendimizi öldürmek için fırsat kollayan müşriklerden biri ağacı asılı kılıcı aldı. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diye sordu. Allah'ın elçisinin Allah diye cevap vermesi üzerine bedevinin elindeki kılıç yere düşüverdi. Sonra Resul-i Ekrem o adamı serbest bıraktı. Buhari, Müslüm. Allah İsrail kesim ve bağlayıcı söz almıştı. İçlerinden de 12 denetleyici tayin etmiştik. Allah şöyle buyurmuştu. Ben elbette sizinle beraberim. Eğer namazı gerektiği şekilde kılar, zekatı verir, peygamberlerime iman edip onları destekler ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette ben de sizin günahlarınızı örter ve sizi içinde ırmaklar akan cennetlere koyarım. Artık bundan sonra hanginiz nankörlük ederse dost doğru yoldan sapmış olur. İsrailoğulları iman edip dindarca yaşayacaklarına dair Allah'a kesin ve bağlayıcı söz, ahit vermişlerdi. Bu kesin ve bağlayıcı söz hakkında bu surenin 7. ayetiyle bilgi verilmiştir. 12 kabileden meydana gelen İsrailoğullarının Allah'a verdikleri söze bağlı kalmaları, bağlı kalmalarını sağlamak üzere Hazreti Musa her, her kabileden bir temsilci seçmişti. Resul-i Ekrem'in 2. Akabe biatında Medine'den gelen 72 kişi arasından 12 temsilci seçmesi de bu alaya benzetilmektedir. Allah'a borç vermek onun rızasını kazanmak için Malını ve canını yine onun gösterdiği yolda gönül hoşluğu ile harcamaktır. Bakara 245. İçinde ırmaklar akan cennet ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanmaktadır. Şu ayet cennet ırmakları hakkında fikir vermektedir. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin hali şöyledir. Orada her dem taze olan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları İçenlere lezzet veren şerbet ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için her türlü meyve, yanında Rablerinden bir de bağışlanma vardır. Muhammed 15 Verdikleri sözden döndükleri için onları lanetledik. Kalplerini de katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden oynatıp değiştirirler.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 Peygamberi öldürmeleri ve kalplerimiz örtülür demeleri yüzünden biz onları cezalandırdık. Aslında Allah onların kalplerini inkarları yüzünden mühürlemiştir. Pek azı dışında onlar iman etmezler. Nisa 155 Sen af yolunu tut, iyiliği emret, kendini bilmez cahillere aldırma. Araf 199 Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin ve bağlayıcı söz almıştık. Onlar kendilerine verilen öğütten ders almayı unuttular. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürüp gelecek kin ve düşmanlık yerleştirdik. Neler işleyip durduklarını Allah onlara bildirecektir. Hristiyan kelimesi bu güne mensup olanların benimsediği bir attır. Kur'an'da onlara Yardımcılar anlamında Nasar'a denmiştir. Hazreti İsa havarilerine Allah yoluna davet etmede kim bana yardımcı olacak diye sorduğunda onlar Allah yolunda yardımcın biz olacağız. Ali İmran 52, Saf 14 diye cevap vermişlerdi. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve kin bıraktık. Maide 64 Hıristiyan milletler tarih boyunca birbirleriyle ve Yahudilerle savaşmışlar. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında kendilerinden milyonlarca insanı acımasızca öldürmüşlerdir. Ey ehli kitap! Kitapta olup da gizlediğiniz pek çok şeyi size açıklayan, Birçoğu çoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi. Şüphesiz size Allah'tan bir nur ve gerçeği açıkça gösteren bir kitap da geldi. Allah Azze ve Ey Ehli Kitap! Kitapta olup da gizlediğiniz Pek çok şeyi, size açıklayan bir çoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi ayetinden kitapta olandan kısıt, Tevrat ve İncil'de olanlardır. Bir nur olan ve gerçeği açıkça gösteren kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Bunlar, gerçekleri açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Şura 2, Kasas 2. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Yasin 69. açıklayan apacık kitaba andolsun. Zuhruf 2 Allah o kitapla rızasını arayanları ebedi kurtuluşa giden yollara götürür. Onları izniyle karanlıktan aydınlığa çıkarır ve dost doğru biliyora yola iletir. Allah iman edenlerin dostu yardımcısıdır. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Bakara 257 Meryem oğlu Mesih'in Allah olduğunu söyleyenler şüphesiz kafir olmuşlardır. Onlara şöyle de Eğer Allah Meryem oğlu Mesih'i annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek isterse ona kim engel olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi Allah'tır. O dilediğini yaratır. Zira Allah her şeye kadirdir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi Allah'tır ifadesiyle Hz. İsa ile annesinin ve helak edilebilecek bütün varlıkların ilah olmayacağını belirtmektedir. belirtmekte. Bir sonraki ayette de bu hüküm bir daha tekrarlanmaktadır. Ayrıca göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah'ın olduğunu pek çok ayette tekrarlanmaktadır. Mesela Bakara 116, 255, 284, Ali İmran 109, 129, Nisa 116, 126, 131, 132, 170, 171, Enam 12, Tevbe 116, Yunus 55, 56, 56, Yunus 55, 66, 68, İbrahim 2, Nahıl 52, Taha 6, Haç 64, Nur 64, Lokman 26, Sebe 1, Şura 4, Necim 31. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Ona dilerse yaratır. Şura 49. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve diye izlediler. Şöyle de, eğer öyleyse Allah size niçin günahlarını yüzünden cezalandırıp duruyor? Doğrusu siz de Onun yarattığı sıradan insanlarsınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi Allah'tır. Sonuna dönüş de yalnız onadır. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur, Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur demişler. Tevbe 30 Her biri inandıkları peygamberin, Cenab-ı Hakk'a daha yakın olduğundan, hareketle kendilerini Allah'a, herkesten yakın hissetmişler. Bu sebeple de, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. İddiasında bulunmuşlardır. Allah Tarif boyunca Yahudilerin, muhtelif milletlere esir düşmelerine katledilmelerine sebep katledilmelerine sahip oldukları nimetleri kaybetmelerine işaret edilmektedir. Ey ehli kitap bize müjde veren ve uyaran biri gelmedi dememeniz için Hiçbir peygamberin gönderilmediği uzun bir aradan sonra size gerçekleri açıklayan elçimiz geldi. İşte size hem müjde veren hem de uyaran bir peygamber gelmiştir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. resul Ekrem, benimle İsa arasında başka peygamber yoktur buyurmuştur. Buhari, Müslüm. Hz. İsa ile peygamber efendimiz... Arasındaki Zaman Dilimi Fetret. Yaklaşık 600 Senedir. Ey Ehli Kitap! Kitapta Olup Da Gizlediğiniz Pek Çok Şeyi Size Açıklayan Bir çoğunuzu da, Çoğunu Da Yüzünüze Vurmayan Elçimiz Geldi. Şüphesiz Size Allah'tan Bir Nur ve Gerçeği Açıkça Gösteren Bir Kitap Da Geldi. Maide 15 O Peygamberi Apaçık Mucizelerle ve yol gösteren kitaplarla gönderdik. Sana da kendilerine gönderileni insanlara açıklaman, onları da üzerinde düşünmeleri için bu Kur'an'ı indirdik. Nahıl 44 Biz sana bu kitabı özellikle anlaşmazlığa düştükleri şeyleri onları açıklayasın ve ima edenlere rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Nahıl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 Allah sizi Firavun'un zulmü altında uzun yıllar esir yaşadıktan sonra hürriyetinize kavuşturdu ve sizi kendi kendinizin efendisi yaptı demektir. İslami anlayışa göre evi, eşi ve hizmetçisi bulunan kimse hükümdar sayılmakta. Müslüm, çocuk Çoluk çocukla birlikte güvenlik ve afiyet içinde yeni bir güne kavuşan, buna ilave bir de günlük yiyeceğine bulunan kimseye bütün dünya verilmiş kabul edilmektedir. Tirmizi, İmamcı. Buna bakarak hükümdarlık ifadesiyle şahıslara verilen nimetlerin kast edildiği söylenebilir. Öte yandan İsrailoğulları soyundan gelen Hazreti Davuta ve Süleymana peygamberlikle beraber muhteşem bir saltanat verilmesi. Hz. Yusuf zamanında ve sonrasında İsrailoğullarının Mısır'da siyasi bir güce ve iktidara sahip kılınmaları, peygamberlerin çoğunun onlara gelmesi Allah-u Teala'nın bu millete ne büyük nimetler lütfettiğini göstermektedir. Ey Kamim Allah'ın girmenizi takdir ettiği kutsal toprağa girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Dönerseniz mahvolup gidersiniz beyt Mukaddes'in bulunduğu Kudüs'te İbrahim, İshak, Yakup gibi birçok peygamber yaşadı. İçin Filistin toprakları kutsal sayılmış, Kur'an-ı Kerim'de de bu topraklardan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa, İsra bir bütün insanlar için mübarek kıldığımız diğer Enbiya 71 gibi ifadelerle söz edilmiştir. allah Teala böyle mübarek bir toprağa emirlerine bağlı kalmaları şartıyla o günkü İsrail yollarına vaat etmişti. An Aşağıdaki ayetlerde de bir daha görüleceği üzere onlar Allah'a karşı gelmek suretiyle bu hakkı kaybetmişlerdi. Cenabı ı Hakk'ın buruklarına karşı gelenlerin böyle bir yerde oturmaya elbette hakları yoktu. allah Teala ilahi kitapların hepsinde de yeryüzüne ancak iyi kullarının Mirasçı olacağını yazdığını söylemekte. Enbiya 105 Kendisine gönülden inananların üstün geleceğini haber vermektedir. Ali İmran 139 Onlar şöyle dediler. Ey Musa! Orada zorba bir topluluk var. Onlar çıkmadan biz oraya kesinlikle girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Bu surenin 12. ayetinde ve dipnotunda geçtiği üzere kutsal topraklara casus olarak giden 12 denetleyici orada yaşayanların iri cüsseli güçlü kuvvetli kimseler olduklarını söyleyince İsrailoğulları büyük bir korkuya kapılarak savaşmaktan vazgeçtiler ve Allah'ın emrine karşı geldiler. Allah'a karşı gelmekten korkan ve onun nimetine erenlerden iki kişi şöyle dedi: Kapıyı tutarak oralara saldırın. Bir kere oradan girerseniz mutlaka siz yenersiniz. Müminseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Bu iki kişinin 12 ayette o 12. ayette sözü edilen Hazreti Musa'nın seçtiği denetleyicilerden mi? yoksa düşman tarafından Hazreti Musa'ya iman etmiş iki kişi olduğu bilinmemektedir. Allah'ın senin kalbine koyduğu rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba katı kalpli olsaydın, insanlar etrafında dağılıp giderlerdi. O halde onları affet. Allah'ın onları bağışlamasını dile. Karara bağlanacak işlerde onlara danış. Kesin kararını verince de yalnız Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159 Bütün peygamberler yalnız Allah'a tevekkül ettiklerini yani sadece ona güvenip dayandıklarını belirtmiş, ümmetlerine ne de bunu tavsiye etmişlerdir. Müminler de yalnız Allah'a tevekkül etmelidirler. Ali İmran 122 Onlar yine ey Musa dediler. Onlar orada bulundukça biz asla o topraklara girmeyiz. Haydi sen ve Rabbim birlikte gidip savaşın. Biz işte burada oturuyoruz. Öte yandan Bedir savaşında resul Ekrem ashabını müşriklerle savaşmaya davet ettiğinde Miktat İbni Esved şöyle demişti. Ya Resulallah biz sana İsra Hz. Musa'yı dediği gibi Haydi sen ve Rabbim birlikte gidip savaşın. Biz işte burada oturuyoruz demeyiz. Sen yürü, biz de seninle beraberiz. Biz senin önünde, ardında, sağında, solunda savaşırız. Resul Ekrem bu sözü pek sevindi ve mübarek yüzü aydınlandı. Subhanallah, Allahu ekber. Buhari Ahmet bin Hanbel İsrailoğlarının İsrailoğlarının Hz. Musa'yı yüzmesiyle ilgili ayetler arasında aşağıda meali verilenler de zikredilmelidir. Hani bir de Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmeden sana inanacak değiliz demiştiniz de göz göre göre sizi yıldırım çarpı vermişti. Bakara 55. Ey Musa Tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Rabbine bizim için dua et de yerde yetişen şeylerden sebze, hıyar, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın. Bakara 61 Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık yoldan çıkan bu hal... Halk ile bizim aramızda sen hükmünü ver. Yoldan çıkandan kasıt fasıklık yapan demektir. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz ancak dönmemiz olacak şey değil. Araf 89 De ki Rabbimiz hepimizi toplayacak sonra aramızda hükmünü adaletle verecektir. Sebe 26. Allah şöyle buyurdu. Kutsal topraklar onlara kırk yıl boyunca yasaklanmıştır. Bulundukları yerde şaşkın şaşkın dolaşıp duracaklardır. Artık o yoldan çıkmış kimselere üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen gerçeği anlat. Hani onlar... Birer kurban sunmuşlardı da birinin ki kabul edilmiş, diğerinin ki edilmemişti. Kurbana kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim deyince öteki şu cevabı vermişti. Allah yalnız takva sahiplerinin ibadetini kabul eder. Bu ayetle devamındaki 4 ayette Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ile Kabil arasında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden Kabil'in Habil'i öldürdüğünü sonra da işlediği cinayete nasıl pişman olduğunu anlatmaktadır. Sen beni öldürmek için bana elini kaldırır kaldırsan bile ben seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi Allah olan Allah'tan korkarım. Habil'in bu görüşünün doğruluğunu hadis-i şerifler şöyle açıklamaktadır. Bir gün Resulullah Efendimiz iki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir buyurmuştu. Sahabelen Ebubekr es-Sıfkî ya Resulullah öldürenin durumu belli ama ölen niçin cehennemdedir diye sorunca Allah'ın Resulü şu cevabı verdi. Çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Buhari, Müslüm. Yine bir defasında Resul-i Ekrem, ileride fitneler meydana gelecek. O zaman oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Ayakta olan yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır, buyurmuştu. Said İbni Ebu Vakkas, Ya adam evime girer de beni öldürmek için elini kaldırırsa ben ne yapayım diye sordu. Peygamber Efendimiz de ona Adem'in oğlu gibi ol buyurdu. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel. Bununla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı değerlerin savunulmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Ebu Davud Tirmizi Nesahi Yine bir adam Resul Ekleme Ya Allah, bir kişi gelip malımı almak isterse ne yapayım diye sorunca aralarında şu konuşma geçmiştir. Ona malını verme. Benimle savaşmaya kalkarsa sen de onunla savaş. Ya adam beni öldürürse sen şehit olursun. Ben adamı öldürürsem o cehennemdedir. Müslim Böylece hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenerek cehennemlik olmanı isterim. Zalimlerin cezası işte budur. Bir suçlunun başkasının suçunu yüklenemeyeceğini Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde Enam 164, İsra 15, Fatır 18, Zümer 7, Necm 38 de tekrarlanmakta bir günaha yol açanın kendi günahlarıyla birlikte daha başka günahlar da yükleneceği belirtilmektedir. Nahıl 25 Uncabot 13. Ancak bu diğerinin günahından bir şeyi azaltmaz. Biri işlediği günahın diğeri de yol açtığı sebep olduğu günahın cezasını çeker. resul Ekrem de cinayete teşebbüs eden kimsenin hem kendi günahını hem de öldürdüğü kimsenin günahını yükleyeceğini haber vermekte. Müslüm. Kabil'in durumuna temasla haksız olarak öldürülen her kişinin kanından bir pay Adem'in kan dökülen ilk oğluna ayrılır. Çünkü o öldürme çağrını ilk açan kişidir buyurmaktadır. Buhari Müslüm. Birine söverek kavgayı başlatan kimsenin de haksızlığa uğrayan daha ileri gitmedikçe hem kendi günahını hem de haksızlık ettiği kimsenin günahını yükleneceğini bildirmektedir. Müslüman. Bunun üzerine nefsi onu kardeşini öldürmeye sürükledi. Onu öldürdü ve böylece mahvolup gidenlerden oldu.